Tecvit ilmi farz mıdır? Tecvitsiz Kur'an okunduğu takdirde haram mı olur? E, tecvit ilmi aslında vacip deniyor. Farz olmaz tabii. Evet. E, burada şu var. Mes buradan şu hüküm çıkabilir mi? Namazda tecvitsiz okudunuz. E, namazınıza zarar verir mi? Hayır vermez. Bu tecvit e, aslında e, Kur'an-ı Kerim'i mesela min rabbikum deseniz. Yazılışı min rabbikum'dur değil mi? Evet. Ee, bunu na, nasıl okuyoruz biz? Mir rabbikum şeklinde okuyoruz. Min rabbikum de deseniz mana aynıdır. Mir rabbikum de aynıdır. Bu Kur'an okunuşunu kolaylaştırmak, dile daha hafif kılmaya yönelik bir çalışma tarzıdır. Farz olan Kur'an'ı tertil üzere okumaktır. وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا evet. evet. Yani lahin yapmadan, lahniceli dediğimiz e, Kur'an'ı hocaları burada ders veriyorlar ama bizim eski bilgilerimiz lahniceli nedir? E, mesela Arapçada olup Türkçede olmayan bir sürü harf var. Evet. E, siz o harfler konusunda dikkatli olmanız lazım. Mesela, اَلَمْ tara. Kayfe faale rabbuke bi ashabil fiil, termihim bi hicaratin e, yerine hicara okusanız hicara hicara anlam değişebiliyor. Halik yerine Halik okusanız manlam değişebiliyor. Bu noktadaki bilgiler size farz namazı bozacak tarzda dan kurtulmanız elbette farz olur. Çünkü namazı kurtaracaksınız. Ancak mir rabbihim değil de min rabbihim deseniz bu namazınıza zarar vermez demek ki tecvidin hüküm olarak vacip deniyor ancak tecvizsiz manayı bozmadan yapacağınız kıraat namaza zarar vermiyor.